Tabii ki insanlar evinde rahat olabilir. Yani gerek bayan olsun gerek erkek olsun. E, pek evde o kadar çok süslenmiyorlar. Elbette ki insanlar dışarıya çıkarken kendilerine çeki düzen verirler. Mesela biz bile buraya gelirken değil mi? E, kıyafetimize dikkat ediyoruz efendim. E, işte kravatlı mı daha iyi kravatsız mı daha iyi? Gömleğimiz işte düzgün duruyor mu falan gibi hatta daha başka şeylere dikkat edebiliyoruz. İnsanlar da doğaldır ki dışarıya çıkarlarken daha kılık kıyafetlerine, giydiklerine dikkat ederler. İşte ayakkabıları mesela işte boyalı mıdır, pantolonu ütülü müdür falan bunlara dikkat ederler. Burada amaç yani beni beğensinler, ben burada karşı cinse karşı biraz farkındalık oluşturayım düşüncesiyle böyle süsleniyorlarsa bu zaten yanlıştır. Bu niyet olarak da yanlıştır, amel olarak da yanlıştır. Ama böyle değil de insanlar kendilerine çeki düzen verebiliyorlarsa, ben işte toplumda mahcup olmayayım diye bu tür süslenmeler yapıyorsa yani erkekler böyle şeyler yapabilirler, kendilerine bakabilirler. Nitekim erkeklerin kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini de bir hadis-i şeriften öğrenebiliyoruz. Ee, bu hadis-i şerife göre sevgili peygamberimiz saçlarını taramamış bir kişiyi gördüğü zaman, saçı başı dağınık böyle bir kişiyi gördüğü zaman e, şu kişinin tarağı yok mu? Yani ona söyleseniz de saçlarını tarasa. Demek ki e, dışarıya çıkıldığı zaman insanların böyle pecmürde kıyafetlerle e, ne bileyim saçı başı dağınık bir şekilde dışarıya çıkılması hoş, hoş bir şey değil. E, sevgili peygamberimiz e, bir hadislerinde buyuruyor ki, İnne Allaha Taala cemilun yuhibbul cemale fil emri kulli. Allah Teala cemildir. Yani Allah Teala güzeldir. Her işin güzellikle yapılmasını, her işte bir güzellik bulunmasını, güzellikle yapılmasını da sever buyuruyor. Dolayısıyla bir erkekte de böyle dediğim gibi burada temel ölçü karşıdaki insanları tahrik etmemektir. Böyle bir düşüncesi yoksa elbette ki kendisine bakabilir, çekim düzen verebilir.